Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün İyaz bin Gan radıyallahu anh İslam diniyle şereflenmeden önceki ismi Abdülganm olan İyaz bin Ganım, Miladi 582'de doğdu. Hicretin 6. yılında vuku bulan Hudeybiye Antlaşması'ndan önce Müslüman oldu ve bu antlaşmada bulundu. 2. Habeşistan hicretine katılan İyaz bin Ganm radıyallahu anh, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazvelerine iştirak etti. Bakara suresinin İslamiyet'i kabul etmeyen kadınlarla evliliği sürdürmeyi yasaklayan ayeti indiğinde, henüz Müslüman olmayan karısı, Ümmül Hakem bint Ebu Sufyan'a ödediği mehrik geri alarak, ondan ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından, ortaya çıkan irtidat olaylarının bastırılmasındaki başarısından dolayı, Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh tarafından, Komandan olarak Irak'a gönderildi. Halit bin Velid radıyallahu anh ile Hira'da buluşup Dümetül Cender'i ikinci defa ele geçirdiler. Bunun üzerine İyaz bin Gan radıyallahu an buraya vali tayin edildi. İyaz bin Gan radıyallahu an'ın askeri sahada gösterdiği başarılar dikkat çekince. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh tarafından hicretin 14. yılında gerçekleşen Dım Aşk'ın fethinde süvari birliklerinin kumandanlığına getirildi. Yermük Savaşı'ndaki beş kumandandan biri olan İyaz bin Gam radiyallahu anh, bu muharebede hezimete uğrayan Bizans ordusundan kaçanları Malatya'ya kadar takip etti ve şehir halkı cizye ödemeyi kabul edince anlaşma yaparak geri döndü. Bu sebeple tarihi kaynaklarda Bizans topraklarına geçiş yolunu ilk defa İyaz bin Gan radıyallahu anh'ın açtığı kabul edilir. Kudüs'ün fethine de katılan İyaz bin Gan, ertesi yıl Halebin fethinde Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh yönetimindeki kuvvetlerin Öncü birliklerini sevk görevlendirildi ve Haleplilerle anlaşmayı yaptı. Bir müddet sonra Halepliler antlaşmayı bozunca başka bir kumandanla birlikte tekrar onların üzerine gönderilip eski şartlarla antlaşmayı yeniledi. Antakya seferine öncü kuvvetlerin kumandanı olarak katıldı. Oradan Menbiç'e geçti ve buranın halkıyla da bir antlaşma imzaladı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh vefatından önce İyaz bin Gan radıyallahu anh'ı yerine vekil bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh da onu Humus, Kinnesrin ve El-Cezire valiyle getirerek bölgenin fethiyle görevlendirdi. İyaz bin Gan radıyallahu anh, 18 yılının Şaban ayı ortalarında yaklaşık 5000 kişilik bir kuvvetle El-Cezire'ye hareket etti. Birkaç günlük bir kuşatmanın ardından Rakka'yı barış yoluyla teslim aldı yapılan antlaşmada savaşabilecek yaştaki erkeklerden yıllık cizye alınacağı, antlaşmanın şartlarına uyulması halinde can ve mal güvenliklerinin sağlanacağı, mevcut kiliselerine dokunulmayacağı gibi hükümler yer aldı. İyaz bin Gan radiyallahu an, Rakka'nın fethinin ardından Ufaya hareket etti. Bir müddet direndikten sonra barış isteyen Urfalılarla da antlaşma yaptı. Bu antlaşmanın ardından İyaz bin Gan an anh Saffan bin Muattal ile Habib bin Mesleme'yi Sümeysad'a gönderdi. Kendisi de Harran'a geçerek şehri barış yoluyla aldı. Daha sonra Alnülver'de, Dara, Habur, Sümeysad, Seruç gibi yerleri de fetheden İyaz bin Gan an Malatya ve Karkisiye'ye ardından da Nusay üzerine yürüdü. Kumandanlarından Umeyr bin Sa'd'ı, Sinjar, Eşteri, Diyarbakir ve Silvan'ın fethiyle görevlendirdi. Nusay de Urfa'nın şartlarıyla teslim alan İyaz bin Gan radiyallahu anh, bu sırada Irak'ta bulunan Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'ın isteği üzerine ona bir yardımcı kuvvet gönderdi. Kendisi de Mardin ve civarını alarak Musul'a yöneldi. Erzen, Derbe, Bitlis, Ağlat ve Besni'yi fethedip Rakka'ya döndü. Hicretin 17 ve 20 yılları arasındaki seferlerle hemen hemen El Cezire bölgesinin tamamını İslam topraklarına katan İyaz bin Ghan radıyallahu anh, Rakka'da bulunuyorken Halife Ömer radiyallahu anh'dan Şam'a dönmesini ve hasta olan Yezid bin Ebu Sufyan'ın ölümü halinde idareyi ele almasını bildiren bir mektup aldı. Bunun üzerine Utbe bin Ferkad'ı yerine bırakıp yola çıktıysa da Humus'a ulaştığında vefat etti. Ganimetlerden payına düşen her şeyi dağıttığı için geriye iki at ve bir deveden başka hiçbir şey bırakmayan İyaz bin Gan radiyallahu anh,